Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du babul Ezan Nasip olursa bugünkü dersimizde ezan konusunu inceleyeceğiz, işleyeceğiz. Bundan önceki konu namaz vakitleriydi. Musannif önce namaz vakitlerini zikretti. Daha sonradan ezan meselesini zikretti veya zikredecek. Ee, peki önce namaz vakitlerine takdim etmesi, öne alması deniyor ki sebep-müsebbep ilişkisi. Çünkü asıl olan vakittir. Ezan vaktin girdiğini bildiren bir ilandan ibarettir. Dolayısıyla ezanın bizzatı kendisi namazın farziyetini ifade etmez, vaktin girdiğini haber etmesi açısından olduğu için vakit önceliklidir. Çünkü ezana sebep vakittir. Sebep oluştuktan sonra da müsebep olan ezan okunacaktır. Bu alakadan dolayı önce vakitler zikredilmiş, daha sonradan ise ezan bahsin'e yer verilmiştir. Nasip olursa bugünkü dersimizde işte ezanın hükmü nedir? E, gerek eda namazları olsun, gerek kaza namazları olsun, gerek iade namazları olsun. Çünkü konuşacağımız, ifade edeceğimiz, bilgi paylaşımında bulunacağımız meseleler, belki okuyacağımız kitabın metninde meşgul olan meseleler olmasa da, farklı kaynaklardan alıntı yapmak suretiyle bilgi paylaşımında bulunacağız. O yüzden öncelikle ezanın hükmü. Ezan okunması gereken veya ezan okuyacak kişide aranan liyakat nelerdir? Örneğin, bulu olması şart mıdır? Çocuğun okuyacağı ezan geçerli olur mu? Bunlara temas edilecek. E, i̇kinci bölüm olarak da ezanın sıfatı hangi şekilde okunacak? ki Bu da hemen hemen hepimizin bildiği. E, çünkü günde beş vakit elhamdülillah minarelerden okunuyor ki Rabbim susturmasın, daim eylesin, susturulmasına çalışanların da hayatlarını memate tebdil eylesin. Ee, iş bunu da bilinmesi zaten burada o konuda fazla bir detaya girilmeyecek. Sadece ezan okumadaki şekilde uslup ne olmalı, ee, sağa sola yönelme nasıl olmalı, seslerde veyahut da e, her bir kelimeden diğer bir kelimeye geçiş nasıl olmalı bu konulara temas edilecek. Bir de bazı namazlarda bildiğimiz ezanla harici bazı ilavelerin yapılması ki özellikle sabah namazı bunlardan bahsedilecektir. Diğer bir meselede ise ezanda abdestin gerekliliği veyahut da guslün gerekliliği. Keza gus, e, ikamet getirilirken de abdest ve guslün durumunun ne olacağı bunlardan bahsedilecek. En son olarak da vakit girmeden önce ezan okunsa bu ezan geçerli olur mu? Veya vakitten önce, vakit girmeden önce ezan okumak meşru mudur? E, bu emsal meselelere temas edilip ve böylece ezan konusu bitirilecektir inşallah. Şimdi babul ezan, el ezanu sünnetu müekkedetün nes salavatil khams vel cuma Musannik buyuruyor ki ezan, Erkekler için ki şartlı bu özelliklerle ric rical kaydı getirilmiştir. Beş vakit namaz ve cuma namazı için müekez sünnettir. Ezanın hükmüne dair hanefi kaynaklarına baktığımız zaman farklı ifadeler görebiliyoruz. E, bu farklılığın da İmam-ı Muhammed Rahimullah'ın ezana dair bulunmuş buyurmuş olduğu bir ifadesi var. Diyor ki bir ahali, bir belde, ehli, yökün ezan okumayı terk edecek olsalar... Ee, İslam devleti o beldeye savaş ilan eder diyor. Ee, buradan anlaşılacağı üzere demek ki ezan terk edilmemesi gereken bir işlemdir. O yüzden bazı fakirler diyor ki ezan okumak vaciptir. Sünnet değildir. Yani bir tık daha derecesini arttırmıştır. Ancak e, bu konuda tercih edilen görüş ezanın müekke sünnet olması. Ee, İmam Muhammed rahimullah bu sözünü ise şu şekilde algılanıyor ve algılıyorlar. Diyorlar ki ezanın sünnet olması bir şey ama şiar olması başka bir şeydir. Burada ezan şiardır, bir İslam'ın şiarıdır. Dolayısıyla bir belde topyekun bunu terk ettiğinde şiarı terk etmiş olacağından dolayı bu beldeye savaş ilan edilir. Yoksa o ibadetin vacip veya sünnet olmasından dolayı değil. Dolayısıyla tercih edilen görüşe göre ezan gerek eda namazı olsun gerek kaza namazı olsun müekket namazın sünnetidir. Bir camide ezan okunuyorsa o cami için o cami cemaati için bu sünnet yerine gelmiş olur. Ancak diğer camilerden o ezanın duyulmuş olması o camiler için ezan okunmayacak anlamına gelmez. Onların da ayrıyetten ezan okuması gerekir. O cemaat için ayrı bir sünnet yerine gelmiş olsun diye. Aksi takdirde müvekket olan bu sünneti terk etmiş olurlar. Ki Fethavain diye bu konuyu bu şekilde detaylandırıyor. Atlı zatında buradan şuna da bir işaret vardır. Merkezi sistemlerdeki bu sıkıntı. Çünkü merkezi sistemde büyük bir camide ezan okunuyor ancak bir takım iletişim vasıtalarıyla da o ezan diğer camilerde de duyuluyor veya diğer camilerden de ilan ediliyor. Burada denir ki evet o merkezde okunan ezan merkez camisi için geçerlidir. O cemaat için bu sünnet yerine gelmiş olur. Ancak diğer camilerde ise okunmadığından dolayı bu sünneti yerine getirmiş olmayacaklardır. Onlar da bizatihi bu ezanı okumakla mükellefler bu sünneti yerine getirmek adına. Bunu özellikle belirtmemiz gerekir. Ki son dönemlerde bildiğimiz kadarıyla zaten bunun kaldırıldığını e, duyuyoruz. Ama yine de Anadolu'nun muhtelif köylerine gittiğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Tabi burada e, şöyle bir söylemde bulunuyor. Özellikle büyük şehirlerde her camide sesli bir şekilde ezanın okunması e, bir kargaşaya sebebiyet verebiliyor diyorlar bazı yetkililer. O yüzden merkezi sistemin iyiliğinden bahsediliyor. Ama tabi bu e, haklı bir gerekçe olmadığı kanaatindeyiz. Niye? Niye? Bunu çünkü başka bir şekilde önlemek mümkündür. Merkezi camilerin e, apolyo sistemi ona göre uygulanır ve oradaki müezzinler ona göre tercih edilir ve oralardan e, sesli bir şekilde apolyo vasıtasıyla ezan okunur. Ama diğer mahalle camilerinde ise yani o sesin oraya ulaştığı camilerde ise yine ezan okunur ama apolyolar kısılık. Veyahut da gerekirse çıplak ağızdan okunur ama her halükarda bu sünnet yerine getirilmelidir. Bu konuda da özellikle ifade etmiş olalım. Şimdi el-ezânü sünnetü müekkedetün dedi ki Musannif'te tercih ettiği görüş ezanın müekked sünnet olmasıdır. Vacip olmaması ve beş vakit namaz için. Tabii beş vakit namaz bir de artı cuma namazından bahsetti. Niye özellikle cuma namazını vurguladı? Çünkü cuma gününde öğle namazı yok. Cuma namazı acaba bayram namazı gibi veya vitin namazı gibi, teravih namazı gibi kendisinde ezanın olmadığı bir namazmış gibi algılanmasın diye beş vakit namaz artı cuma namazı bunda da okunması müekke sünnettir. Ama dune masivaha bu beş vakit namazın dışında cuma namazın dışındaki bayram namazı veya küsüf namazı veya vitir namazı, teravih namazı veya cenaze namazı gibi emsal namazlarda ezan okumak e, sünnet değildir. E, bunlarda e, ezan yoktur. Bir de tabi burada şunu ifade etmek gerekir. E, eğer bir insan şehirde bulunuyor ise yani cuma namazı kılınan bir yerde ise bu durumda bir şekilde bir özürden dolayı bir mazeretten dolayı da cuma namazına gidememişse bu kişi böyle bir insanın evinde münferiden namaz kılarken veya cemaat halinde her ne kadar mekru olsa da namaz kılarken kamet ve ezan okunmamaları gerekir. Çünkü madem ki Cuma namazı için o şehirde, o beldede ezan okunmuştur. Münferit kılanlar bir şekilde Cuma'ya gidemeyenler gidememesine haklı sebebi var yok. O bir bahsedi gel. Ondan bahsetmiyoruz. Bir şekilde Cuma'ya gidemeyenler. Hadi sahip bir minvale oturtturalım. Diyelim ki şer'i gerekçeleri olduğundan dolayı hapis olması gibi veya hasta olması gibi bu kişinin evinde münferiden namaz kılmasında ezan okuması ve kamet getirmesi sünnet olmayacaktır. Çünkü o bölgede okunmuş olduğundan dolayı. Peki ezan okuyacak kişinin buluğ ermiş olması şart mıdır? Yani bali olması, ergin olması şart mıdır? Bulu ezan için şart değildir. Ancak ezan için aranan şart temizdir. Temiz demek buluğa yakın bir yaş yani doğru ve yanlışı ayırt edebilecek ezanın sünnetlerini ayırt edebilecek kişi ezan okumasını bilen bir kimse diyelim bu yaşta olan bir erkek kişi çocuğun ezan okuması da sahiptir tabi erkeklilikte özellikle vurgulanmıştır Çünkü kadının ezan okuması sünnet değil hattı zatında mekruttur Dolayısıyla denir ki kadının ezan okuması veya bunağın ezan okuması veya cunup olan bir kimsenin ki ileride bunu özellikle temas edilecek veya sarhoş olan bir kimsenin akli melekelerini yitirmiş olan bir kimsenin ezan okuması mekruptur. Bu kimselerin okuduğu ezan sahi olan görüşe göre iade edilmelidir. Kadının ezanına dair zahir rivayede İmam Muhammed'inle e, nispet edilen zahir rivayeye baktığımız zaman Tufetül Fukad'a da bu naklediliyor. E, kadının ezan okuması mekruttur ama iade edilmez ifadesi e, geçmiştir. Böyle olduğu halde müteahhir ulema e, İmam-ı Azam'dan yapılan farklı rivayetlerle tercih edilen görüşün ezan e, eğer bir kadın Ezan okumuşsa bu ezanın iade edilmesinin gerekliliğin üzerine vurgu yapmışlardır. E, Tabi bu söylediğimiz sadece ezanla alakalı değil kamet içinde geçerlidir. Yani kameti edecek olan kimsenin de illaki bu lüçane ermiş kişi olması şart değil. Ee, sünnetleri bilecek e, ve kamet getirebilecek yaşta, temiz yaşına ulaşmış bir çocuğun dahi e, kamet getirmesi e, caizdir. E, sahih olan veyahut da faziletli olan diyelim ezan okuyan kimsenin kamet getirmesi. Yani ezanı kim okuduysa aynı kişinin kamet getirilmesi şüphesiz faziletli olandır. Ama böyle olduğu halde kameti bir farklı kişinin veya ezanı bir farklı kişinin okumasında da bir mahsul lazım gelmeyecektir. Burada tabi söylenecekler bu kadarla yetinebiliriz. Peki ve sıfatul ezan, gelelim ikinci mesele. Buraya kadar okuduğumuz ezanın hükmüydü. Bir de ezan okuyacak olan de aranan vasıflar nelerdi? Ki özellikle bazı kurumlarda, eğitim kurumlarında çocuklar hazırlansın diye, alışsın diye camilerde ezan okunması üzerine veya müezzinlik yapması üzerine gönderiliyor. E, tabi bu konuda farklı suallerde gelebiliyor. İşte çocuğun ezan okuması caiz mi, e, kamet getirmesi caiz midir şeklinde. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk ki ezan ve kamet için buluyor şart değildir. Bilakis ezanın sünnetlerini bilebilecek bir kavrayabilecek temiz yaşına ulaşan her bir erkek çocuğun ezan okuması sahiptir. Tabi burada şunu da ifade edelim. E, fasık olan bir kimse ezan okursa bu ezan e, geçerli olur mu? Deniyor ki fasığın ezan okuması. Fasık demek e, günahkar ancak bu günahı insanların önünde işlemekten kendisine alıkoymayan. Yani günahını ifşa eden veya ifşa olduğu halde bundan rahatsızlık duymayıp da bu hali devam ettiren kişi fasiktir. Böyle bir insanın ezan okuması da mekruhtur ama mekruh olmakla beraber iade edilir mi? İade edilmeyecektir. Ama kadının, bunağın veya sarhoşun, akli melekelerini yitirmiş olan kişinin ezana iade edilmeli. Ama fasık olan bir kimsenin okuyacağı ezan ise iade edilmek zorunluluğu yoktur. Şu kadar var ki mekruhtur, doğru bir işlem yapılmamıştır. Şimdi şöyle söyleyeyim, kerahat dediğimiz zaman genel itibariyle ya tahrimi veya tenzihi şekilde bir algı vardır. Evet kitaplarımızda tahrimi ve tenzihi ifadeleri vardır ancak mekruh bu ikisinden ibaret değildir. Tenzihi ve tahrimi arasında belki onlarca farklı merhalede mekruhlar vardır ama bunlara pek bir isim verilmemiştir. Bu sünnet için de geçerlidir. İşte sünnet müekkez sünnet diyoruz. Gayrı müekkez sünnet diyoruz. Peki müekket olan sünnetlerin dereceleri hep aynı mıdır? Değildir. Örneğin sabah namazının sünneti müekkettir. Öğle namazının ilk sünneti de müekkettir. Ama bununla beraber sabah namazının sünneti öğle namazının sünnetinden daha kavidir. Nereden biliyoruz kavya olduğunu ahkam itibariyle bir insan keyfi olarak öğle namazının sünnetini oturarak kılabilir. İmali değil oturarak yani secdesini yapacak ama kıyamı terk edebilir. Sevabı az olmakla beraber ama bir insan sabah namazının sünnetini keyfi olarak oturarak kılması sahip değildir. Keza öğle namazının sünneti vakitten sonra kaza edilemeyecektir. Ama sabah namazının sünneti vakitten sonra yani sabah namazının vakti çıktığı halde eğer farz ile beraber terk edilmişse öğle vaktine kadar kaza edilecek. Hatta İmam Muhammed Rahimullah'a göre farz ile değil sadece sünnet dahi terk edilmişse öğle vaktine kadar o sünnet yine kaza edilmelidir. Ee, İmam Muhammed Muvatta isimli eserinde İmam Malik'ten ayet etmiş olduğu Muvatta'da bunu dillendirmiştir. Yani görüldüğü gibi müekkez sünnetler bile kendi arasında aynı değildir. Burada da şimdilik mekruhtur derken ya tahrimi ya tenzihi şeklinde algılamamız doğru değil. Çünkü tenzihi mekrut demek aslında cavazdır, labestir. Yani zıddın mahbubtur, sevilenin zıttıdır. ama herhangi bir günahı gerektiren bir durum değil. Oysa buradaki mekruhluk ise böyle değil. Zıddın mahbubun ötesinde yasaklanan, meyhun an olan bir işlemdir. Yani bunu o yüzden ya tahrimi veya tenzihi şeklinde değil de tahrimi ama bildiğimiz haram anlamında bir tahrimi de kastetmeyeceğiz. Ve sıfatul ezan, ezanın sıfatı e, ki maruftur, bellidir. Bu da en yekule müezzinin demesi Allahu Ekber, Allahu Ekber ila ahrihi e, maruf olan lafızları sonuna kadar getirmesi, söylemesidir. E, deniyor ki ezan okuyan kimsenin Müezzinin sesini yükseltmesi, daha fazla kitlelere duyurabilmesi, tabi iletişim aletlerinin olmadığı bir dönemden bahsedelim veyahut da o camide böyle bir şey yok ise sesini daha fazla yükseltebilmesi için parmak uçlarını kulaklarına kapatması da ayrıca müstahaptır. Ki bir noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın müezzini olan, ilk müezzin olan Hazreti Bilal'e radıyallahu teala anha, bunu emretmiş ki Buhari'de buna dair rivayetlerde vardır. وَلَا تَرْجِعَ ف۪يهِ Ezanda tercih yoktur. Nedir tercih? Tercih iki şehadet söylenirken e, seste artış ve e, indirim yapmak. Yani sesi yükseltmek ve alçaltmak. Bu şekilde bir işlem de ezanda mekruh görülmüştür. Aynı ses tonuyla, özellikle şehadet noktalarında aynı ses tonuyla bunu yapmaktır. Yani şehadetten e, ilkini gizli yapıp daha kısık sesle yapıp ikinci şahadeti daha gür sesle yapmak buna tercih denir ki ezanda böyle bir işlem yoktur. Bunun mekruh olduğu da yine kaynaklarımızda ifade edilmiştir. Ve yzidu fi ezanil fecr ba'da hayye alel feleh as salatu hayrun minen nevm merratayn. ezanın şekli maruftur dedik ancak sabah ezanında ise eee hayyalel ikinci hayyal felah ifadesine geldikten sonra bir ilavede bulunur. O ilavede as-salatu e, hayru minen nev. Manaca namaz uykudan hayırlıdır. E, bunu iki kere söyler. Bununla alakalı Mu'ncemül Kebir'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazında hücresinden camiye gelmiyor. Hazreti Bilal radıyallahu teala ezan okuyor. Ama ezan okuduğu halde Efendimizin hücresinden çıkmadığını görünce e, evinin kapısına gelerek orada Hazreti Bilal assalatu hayru ne diyor. Tabi Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyunca çok hoşuna gidiyor. Ve Hazreti Bilal'e diyor ki bu çok güzel bir ifade bunu sen nam e, ezanına ekle ki bu noktada fukaha diyor ki sabah namazı uyku zamanı olduğundan dolayı, uyku vakti olduğundan dolayı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu noktada e, Hazreti Bilal'e bu şekilde ifade bulunmasıyla bulunmasından dolayı bunu da ezana eklenmiştir. Ezanın sıfatı olarak sabah namazıyla diğer namazlar arasında e, bir fark olmuştur. E, bu şekilde. E, Tabi burada bir de tesvip vardır. Onu da beyan etmek gerekir. Nedir tesvip? E, tesvip Ezan bittikten sonra tek ezan ile kamet arasında ilanı ikinci kez yapmak. Yani insanlar gaflettedir, namazı unutmuşlardır. Özellikle sabah namazı için bu. Tekrardan çağrıyı tekrar etmek. Ki bu tesviple alakalı daha sonradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminden sonra Asıl saadet döneminden sonra küfe uleması insanların namaza karşı olan rahavetinden dolayı özellikle sabah namazında bunu güzel görmüşlerdir. Ezan bittikten sonra yani ezan sünnetine halel gelmeyecek, ezana bir şey ilave edilmeyecek. Bu bittikten sonra müezzinin kametten önce insanları tekrardan çağırması. İşte o zaman için Hayyel-i ifadesini kullanarak çağırması veya Hayyel-i Felah ifadesini e, kullanarak e, çağırması. Veya deniyor ki e, özellikle Hidayede bu konu var. Hidaye kitabında İmam Merginane aktarıyor. Her beldenin kendine has örfüne göre de hareket edilebilir. Yani o beldede bir çağırma şekli. Tabi büyük şehirlerde biz böyle bir şey göremiyoruz. E, ama ben hatırlıyorum e, Allah rahmet eylesin. Ali Hoca vardı, Ali Kuşi diyordu Efendi Hazretlerimiz ona. Ee, onun e, Karadeniz'de müezzinlik yapmış olduğu bir camide bir sabah oradayken ezan okundu. Duyuyorum çocukluğuma denk geliyor o yıllar. Ezan bittikten sonra baktım farklı bir ses tonu geliyor. Türkçe bir ifadeyle namaza gelin tabi kendi şivesiyle e, namaz uykudan hayırlıdır namaza gelin şeklinde tabi ezan bittikten sonra ama ayrı bir ilanda bulunuyor. O zaman için tabi biraz tacib etmiştim hiç duymadığım bir şey ama oysa fıkıhta yeri var buna tesvip deniyor ve bunun güzel görüldü Sadece şu nokta tartışılıyor bu sadece sabah namazına mı mahsustur yoksa diğer namazlarda da olabilir mi? Deniyor ki sabah namazına mahsustur çünkü sabah namazı gaflet anıdır, uyku zamanıdır. O yüzden insanları farklı bir sesle de e, tekrardan namaza gelmeleri noktasında uyarmak ancak daha sonra gelen müteahhir ulema zamanımızda bütün namazlarda da gaflet ahali ağır basınından dolayı bu tesvibin yapılmasının güzel olduğunu ifade etmiştir. Ama dediğim gibi biraz yöreyle alakalı, örfle alakalı bir sistem olduğu için günümüzde böyle bir uygulamanın olmadığını da görmekteyiz. Ama burada ifade edilen as-salatu hayruminen ne ikinci hayaller felahtan sonraki zikredilmesi bu Sünnet'tir, bu bizzati ezanın içinde olan ifadedir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzati taklîr etmesi ve Hazreti Bilal radıyallahu ti’nahne bunu okumasını söylemesi buna delil olarak gelmiştir. Ee, devam edelim. Vaytaras selu fil ezan, vayyapturu fil ikame. Ezanda her iki kelime arasında sekte yapması. Ancak kamette ise daha seri bir şekilde okuması. Yani ezan okulurken daha yavaş, daha ağır bir şekilde, kelimeden diğer bir kelimeye geçerken arada duraklamalıdır. Ama kamette ise bu şekilde bir duraklama değil, daha suratlı bir şekilde yapmalıdır. Bir de burada şunu ifade etmek gerekir. Ezan ile kamet arasında kişinin oturması gerekir mi, gerekmez mi? Ebu Hanife Rahimullah ee, akşam namazı haricinde diğer namazlarda ezan ile kamet arasına ayırt edebilmek ancak oturmakla mümkün olacağı için müezzin efendi ezan okuduktan sonra oturur ondan sonra kamet getirildi deniyor ama akşam namazında ise oturmasına gerek yok ee, çünkü akşam namazında acele edilmesi gerekir ezan okuduktan sonra belli bir zaman sükut etmesi ki özellikle ezan okuyacağı mekan ile kamet getirileceği mekan farklı bir mekan ise bu arada bir fasla bir zaman geçeceğinden dolayı bu kadarlığın yeterli olacağı. Ama aynı mekanda ezan okuyup ve o mekanda kamet getirecekse oturmasına gerek kalmadan bir müddet sükut etmesi yeterli olacağını ifade ediyor Ebu Hanife Rahimullah. Yine bu hidayede vardır. Ancak İmam-ı ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah ise diyor ki akşam namazı da diğer namazlardan farklı değil. Madem ki ezan ile kametin arasını ayırmamız gerekir. Bu ayırma sükut etmekle yeterli değil. İlla ki belli bir miktar oturulması gerekir. Şu kadar var ki diğer namazlarda bu oturma belki biraz daha fazla olabilir. Ama akşam namazında biraz daha az olacak. E zaten e, akşam namazının haricindeki namazlarda e, sünnetler vardır. Öncesinde kıldığımız sünnetler vardır. E, bu şekilde düşünebiliriz. Veyahut da sabah namazında, e, çünkü sabah namazında günümüzde ezan imsak vaktiyle okunmuyor. Belki e, namaz kılınacak, namaza durulacak zamanda okunuyor, daha sonradan okunuyor. Dolayısıyla bir kimse evinde e, camiye gitmeden önce abdest alıp sabah sünnetini kılmış olabilir, e, bu kişi müezzin de olabilir ve camiye gidip ezan okuyacak ve hemen akabinde kamet getirilerek namazı da kılabilir. İşte bu durumda belki bu mülahaz edilebilir. Belli bir miktarın oturmasının gerekliliğinden yine bahsedilmiştir. Bu ile imamelin arasındaki görüş farklılığı sadece akşam namazı ile alakalı. O da şu akşam namazında ezandan sonra bir miktar susmak ayırmak olarak kabul edilir mi edilmez mi? Ebu Hanife Rahimullah kabul edilir derken İmam-ı ve i̇mam Muhammed Rahimullah ise kabul edilmeyeceği illaki belli bir miktarın oturulmasının gerekliliğinden bahsetmiştir. Fe izâ belâgâ ilâs-salâtu vel felâh havwale veçehû ve, ve Müezzin efendi e, hayyâlel salah ve hayyâlel felah ifadelerine geldiğinde yüzünü sağ ve sol tarafa çevirerek ilanı tamamlar. Tabi bunun meselesi ise şöyledir, ezanda bir münacat vardır bir de nida vardır, çağırmak vardır. Münacat Mevla'ya karşı yalvarmak ki ezan kelimelerine baktığımız zaman Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Buraya kadar olan bölümde hakikaten bir münacat, münacat hali ise kıbleye karşı olmalıdır. Ancak ondan sonraki bölümü hayyale's sala hayyale'l felah hayde namaza gelin hayde kurtuluşa gelin bu ise bir ilandır. İlan ise ilanı kime yapıyorsan sesi onlara duyurmak adına sağ sol tarafa iltifat etme yönelme. E, bu e, ayakları sabit olduğu halde yüzünü sağa sola çevirmek suretiyle yapılabilir. Ama bu yeterli değilse e, özellikle minare şerefesinde okuyor ise e, dönerek bu yapılabilir. Ama buna ihtiyaç yoksa ki yine Merginani bunu ifade ediyor ki günümüzde mikrofonla, mikrofon vasıtasıyla okunduğundan dolayı buna ihtiyaç yoksa bunu yapmasının gerekli olmayacağını da vurgulanmıştır. Yani asıl olan yüzünü sağa sola çevirmek ezana dair bir sünnetten öte, İlanın tahakkuk edebilmesi, ilanın tam yerine gelebilmesi için bir uygulamadır. Bu da ezanda hem münacat halinin olması hem de nida halinin olmasından dolayı. Ve yu ilfa lil fâiteti ve yukim. Şimdilik farklı bir meseleye geçiş yapacağız. Buraya kadar olan bölümde ezandan hakkında genel bir malumat verdik. Ezanın hükmüne dair bir malumat. Ee, daha sonradan... E, Ezan okuyacak kişide aranan özellikler ve kimin ezan okuması mekruhtur. Bunlardan bahsettik ve ezanın şeklinden bahsettik. Şimdik ise ezan ve kamet kaza namazlarında nasıl olmalıdır? Veya eda namazlarında ezan ve kamet sünnet olduğu gibi kaza namazında da bu sünnet midir? Ee, birden fazla kazası olan bir kimse bunu nasıl yapmakla mükelleftir? sünneti yerine getirebilme adına veya ne noktalarda ruhsat vardır. Burası o yüzden el-ezânü vel-iqâme fi salatil kaza diyerek ayrı bir başlık olarak değerlendirebiliriz ve yüeznû lil ve yukîm yine erkekten bahsediyoruz özellikle bunu vurgulayalım çünkü kadınlar arasında eee belki cemaat yapacak olsalar bile ki bu mekruhtur kadınların kendi arasında cemaatle namaz kılmaları ama öyle olsa bile kamet getirmeleri ezan okumaları kadınlar için e, sünnet değildir ezan ve kamet her halükarda erkekler için sünnettir münferiden kılsa da sünnettir cemaat halinde kılsa da erkeklerin bu ezan ve kameti getirmesi sünnettir Şimdi boyu ezcinu lilfa eti ve yukimu. Erkek olan kimse Eda namazı için Ezem ve kamet getirdiği gibi kaza namazı içinde Ezem ve Kamet getirmelidir. Peki Fein Fatheü salavatun. Buraya geçmeden önce bir de iade namazı var. aslında buna da temas edebiliriz. Yani bir insan vakit içinde namazı kıldıktan sonra bir şekilde namazın sahih olmadığını algılasa üzerinde bir necasetin olması gibi veya imam efendinin abdestinin olmadığı daha sonradan ortaya çıkması gibi e, bu durumda namaz tekrardan iade edilecektir. Peki iade edilirken tekrar ezan ve kamet okumaya gerek var mı yok mu? Bakılır. E, deniyor ki eğer iade vakit içinde yapılacaksa örneğin öğle namazını kıldık Cemaatle kıldık ve daha sonradan namazımızın sahih olmadığı anlaşıldı ve daha henüz de vakit çıkmadı. Bir daha iade kılacağız. Bu iadede tekrar kamet ve ezan okumaya gerek var mı? Gerek yoktur. İlk okunan ezan ve kamet bunlar için yeterli olacaktır. Sünnet yerine gelmiştir. Ama eğer bu iade vakitten sonra yapılacak olursa bu aslında bir nevi kaza niteliğine, bir nevi değil tam olarak kaza niteliğine yaklaşıldığından dolayı burada ise ezan ve kametin getirilmesi yine e, sünnet olacaktır. Peki ve'in fatetu salavatun bir adamın birden fazla üzerinde kazası olsa tek bir kaza namazı değil de birden fazla kazası olsa ve bu kaza namazlarında bir mecliste yerine getirmek istese. Bu durumda ne yapacaktır? Ezenelil ula ve akama ve kana muhayyiran fil bakiyye. İlk kılacağı kaza namazı için ezan okur ve akabinde kamet getirir. Kameti getirdikten sonra o kazayı kılar. İkinci kaza namazına geçtiğinde ise muhayyerdir. Dilerse inşa ezana ve akama, dilerse hem ezan okur hem bir daha kamet getirir ve inşa iktasara alel-ikamet dilerse de ezan okumaz sadece kametle iktifa edecektir. Bu birden fazla kazası olan ve birden fazla kazayı bir mecliste yerine getirmek isteyen kişi için söylenen bir ifade. Yani 3-4 tane kaza namazı var ve bunları bir anda kılmak istiyorsa bir ezan ve her bir kaza için kamet getirebileceği gibi e, her bir e, namaz için ezanı da okuyarak yerine getirmesi de mümkündür. Bu noktada muhayyerdir. Ancak e, burada evla olan nedir? Şüphesiz her namaz için hem ezan okumak hem de kamet getirmektir. E, ama genelde kazası olan kişilerde daha fazla kazayı yönlendirme. Çünkü ezan okunması bir daha kamet getirmesi vaktin uzunmasına etken olabilir bu da tembelliliğine sebebiyet verebilir böyle olmasın diye genelde halka ifade edilen birden fazla kazayı kılarken günlük olarak kaza kılındığı zaman bir ezan okuyun her namaz vakti içinde birer kamet getirin bununla yetinin bu da sünneti yerine getirmiş olur. Eğer farklı meclislerde olacak olursa o zaman e, her bir namaz için ayrı ezan ve kamet getirilmesi sünnet olacaktır. Ama diyelim ki birden fazla kazası var ama iki kazayı bir mecliste geri kalanları farklı mecliste. O zaman biraz önce söylediğimiz bunun için geçerli olacaktır. İki namazın kaza edeceği mecliste bir ezan yeterli iken ayrı ayrı kılacakları yerlerde ise, her birerler için ayrı bir ezanın okuması da sünnet olacaktır. Yambıyı Eng Edzine ve Yuku İala Tohril. Şimdi farklı bir mesele ki biz bunu kitabımızın daha doğrusu dersimizin başında temas etmiştik. Ezan okuyacak olan kimse abdesti olması gerekir mi? E diyor ki müezzinin ezan ve kamet getirirken abdestli olması gerekir diyor. Yembagiyü ezzine ve yukîm kişinin ezan okurken kamet getirirken olmalıdır. Ala tuhrin abdestli olmalıdır. Çünkü insanları davet ettiği şeyi kendisinin de yapabilecek bir duruma haiz olması gerekir. Ama feyin ezzen ala gayri vudu şayet abdestsiz olarak ezan okuyacak olsa caze hem de bila keraha. Bu kimsenin okuduğu ezan caizdir ve herhangi bir mekruhiye söz konusu da değildir. Niye? E, çünkü ezan namaz gibi bir ibadet değildir. E, zikirdir. Zikir olduğundan dolayı zikir yapan kimsenin abdesti olma mecburiyeti yoktur. Ama namaz ibadetinde abdest şarttır. Ezan ibadeti madem ki zikirdir, zikirde ise abdest şart değildir. Bunun için kişinin abdestsiz bir şekilde ezan okuması da sahiptir. Ancak müstahap olan nedir? E, Abdestli olmasıdır. O yüzden diyor ki kişiye abdestsiz bir şekilde ezan okuyacak olursa da bu ezan caizdir. Hem de herhangi bir mekruhiyet değil. Sadece istihbabı, müstahabı terk etmiştir. Ama kamet için aynısını söylemeyeceğiz. Ve yukrehu en yukime ala gayrı vudu. Ama abdestsiz kamet getirmek ise mekruhtur. Sebep şöyle ayırabiliriz. Ezan okunduktan sonra farz namazı hemen durulmuyor. Arada bir fasıla vardır. Bu zaman zarfında kişinin abdest alıp gelmesi normalde muhtat olan bir ayrımadır. Yani fasıl olarak ezan ve kamet, ezan ve kametin arası ayrılmış olacak. Zaten ayrılması gerekiyor idi. Ama kametin akabinde hemen namaza durulması gerekir. Söz gelimi abdestsiz olan bir müezzin kamet getirdikten sonra Abdest almaya girip gelmesi ezan, kamet ile namaz arasını ayırmış olacaktır. Bu ayırma ayrı bir kerâti gerektireceği için deniyor ki abdestsiz kamet getirilmez. Getirilmesi mekruhtur ama abdestsiz ezan okumak ise her ne kadar iyi olmasa da müstahabı terk etmek olsa da mekruh değildir. O yüzden ve yukrahu en yukkime ala gayri vudu abdestsiz bir şekilde kamet getirmek mekruhtur. Ev yu ezine veyahut da ezan okumak ama ve cunup cunup olduğu halde. O zaman meseleyi şöyle ayıralım. E, abdestsizlilik ki hadesi Eskar ve hadesi Ekber diye ikiye ayırmıştık. E, hades Ekber cunupluluktur. hades Eskar ise abdestsizliktir. Cunup olarak gerek ezan okuma, gerek kamet getirme her halükarda bu mekruhtur. Cunup olarak ezan da okunmaz, kamet de getirilmez. Peki hades-i eskar dediğimiz abdestsizliği ele alacak olursak, abdestsizlikte ezan okumak e, müstahabın terkidir ama mekruh değildir. Kamet getirmek ise mekruhtur. E, bunu da bu şekilde ayırmış olalım. Tabi burada şöyle bir şeyden de bahsedebiliriz. İmam-ı Seraksi Mefsut isimli eserinde buna temas ediyor. Bir insan ezan ve kamet esnasında abdestini kaçıracak olsa, insanlık hali olabilir. Bu durumda ne yapmalıdır? E, deniyor ki abdestli ezana başlamış veya abdestli kamete başlamış. Hadi abdest zaten ezanda e, abdestsiz olmak mekruh değil ama kamette mekruhtur. Peki abdestli bir şekilde kamet getirmeye başlayan bir kimse kamet esnasında abdestini bozacak olsa e, bu durumda yapması gereken kametine devam etmektir. Kametine kesmeyecek, ara vermeyecek, devam edecek. Ve kameti bittikten sonra abdest almaya gider. Geldiğinde eğer namaza hangi yerde, hangi konumda yetiştiyse o şekilde namazına devam edecektir. E, arayı ayırmayacaktır. لَا يُعَذِّنُوا لِسَّلَاتٍ قَبْلَ دُخُلُوا vaktiha. Peki ezan vakit girmeden önce okunabilir mi? Ezan dediğimiz gibi aslında namaz vaktinin girdiğini bildiren bir ilandır. Namaz vaktinin girmesi ise tamamıyla vakte endeksidir. Yani namazda nefsil vucub diye tabir ettiğimiz veya da vucub eda diye tabir ettiğimiz namazın edasını farz kılan vaktin girmesidir. Vakit girdiği zaman kişi o namazı eda etmekle mükelleftir. Mücerveret ezan değil. Ezan ise bunun ilanıdır. Dolayısıyla burada as olan sebep vakittir. Peki sebep olmadan müsebbep olabilir mi? Olamaz. O zaman sebep olmadan yani daha henüz vakit girmeden ezan okunması ise sahih bir ezan değildir. Eğer böyle bir ezan okunmuşsa vakit girdikten sonra bu ezanın tekrardan iade edilmesi gerekecektir. Zira dediğimiz gibi ezan ihlamdır. Oysa vakit girmeden önce okunan ezan ise şaşırtmaktan başka bir şey değildir. İnsanların şaşırmasına sebebiyet verecektir. Ee, İllafi fi ezanil fecirinde Ebi Yusuf ancak sabah namazının ezanı noktasında İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın farklı bir görüşü vardır. Fe yücüzü kable subuh çünkü İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre sabah namazında imsak vaktinden önce ezan okunması caizdir. Ee, Tabi bu neden böyledir? E, bu noktada e, harameynin yani Mekke-i Mükerreme olsun, Medine-i Münevver olsun yani Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de böyle bir uygulamanın olması ve bu uygulamandan dolayı da İmam-ı böyle bir fetva vermesi vardır. Onu da şöyle deniyor, sabah namazı dedik ya uyku vaktidir. Uyku vakti olduğunun için öncesinden insanlara haberdar edebilme adına tabii bu aslında biraz alışkanlıkla alakalı. Yani günümüzde siz imsaktan önce bir ezan okuyacak olursanız birçok insan vaktin girdiğini zannederek namazını kılabilir. Ama harami şerifte yaşayanlar, Mekke-i Mükerreme'de veya Medine-i Münevvere'de yaşayanlar veya oraya bir şekilde ziyaret amacıyla gidenler Ümre veya Hac için bunun bilincindedir. Dolayısıyla ilk ezan ile vaktin girmediğini bildiklerinden dolayı namazı kılmayacaklardır ilan olmadığı için. Dolayısıyla İmam-ı Ebu Yusuf sabah namazında bu yapılabilir diyor. Ee, ki Gecenin e, ikinci yarısı yani son yarısı girdiği zaman sabah namazının daha henüz vakti girmeden imsaktan önce e, ezan okumak caizdir deniyor ama İmam-ı Azam Ebu Hanif olsun i̇mam Muhammed olsun ki Allah onlara rahmet etsin onlar diyor ki vakit girmedikçe ezan okunmayacaktır. Okunacak olursa da iade edilecektir. Zaten harem-i şerif'e baktığımızda da orada vakit öncesinde okunan ezana e, halk arasında teheccüd ezanı diyorlar. E, ama bu ezan sabah namazının ezanı değil, İmsak kestiğinde ise bir daha ezan okunuyor ki bir nevi o ezan iade edilmiş oluyor. Bu bağlamda da herhangi bir ihtilaf e, söz konusu olmayacaktır. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Dediğimiz gibi biraz da örfle alakalı, algıyla alakalı memleketimize böyle bir uygulama zaten yoktur. Olması da hakikaten e, vaktin girdiğine haberdar etmekten daha öte şaşırtmaktan başka bir şey olmayacaktır. Ama e, cuma namazlarının öncesinde insanların daha önceden hazırlanması için okunan selalar ise e, bu bir ilan olarak değil. Ee, hazırlanmayı ifade eden bir ilan olarak bakılabilir. Yani ezanla alakalandırılmayadan bu belki bir şekilde değerlendirilebilir. Ama ezan lafızlarıyla olursa bu hakikaten insanların kafasına karışmasına sebebiyet verebilir. Bab-ı Şur'u'ta salaha farklı bir meseleye geçiş yaptık. Ee, ki hemen hemen vaktimizi de doldurmuş olduk. İsterseniz burada kalalım. Ee, önümüzdeki haftada buradan itibaren devam ederiz. Ee, Rabbim Okuduklarımızı hakkıyla anlamayı, anladıklarımızı da hakkıyla anlatabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve anladıklarımızı da amel safhasına koyabilmeyi. Yani ilmi sadece birilerine öğretmek değil, amel ve bu ameli de ihlaslı bir şekilde yapmak gerekir. Rabbim bu noktada cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ve âlihim velhamdülillâhi rabbil âlimin illahi teâlâ el Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Alrahmanirrahim. Malik yümd din. na'budu k nعبد و